hadis 1412 Eba Eyyub el ensiden Allah ondan razı olsun Zivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Bir kimse on defa la ilahe illllallahu vahdehu la şerikkele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 en çok hoşlandığı sözü sana bildireyim mi? Allah'ın en çok hoşlandığı söz, Allahi ve bihamdihi. Ben Allah'ı noksan sıfatlardan uzak bilir ve onu hamdî ile överim sözüdür buyurdular. Hadis 1414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 Allah'ım, beni bağışla, bana acı, beni dosdoğru yoluna kılavuzla ve bana hayırlı rızık ver, de buyurdular. Hadis 1416 Sevvan Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, farz namazı bitirince, üç defa,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 Lâ ilâhe illallah, wahdahu lâ sheri'kêle, lehül <gülüyor> mülkü ve lehül hamdü, ve hû ala külli şeyin kadir. Allahümme, lâ mâni'a lima âteyte, ve lâ mu'tiye lima menâhte, ve lâ yemfe'u zeljendi min keljeddü. Allah'tan başka gerçek ilah yoktur. Yalnızca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 ona fayda vermez. Hadis 1418. Abdullah i̇bn zübeyrin Allah onlardan razı olsun her namazın peşinde şu duaya devam ettiği bildirilmiştir. La ilahe illallah vahdehu la şerîke lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve alâ külli şey'in kadîr. La <gülüyor> havle ve la kuvvete illa billah. La ilaha illa Allahu ve la na'budu illa iyahu lehun yemetu ve lehun fandu ve lehussenaul hasen. La ilaha illa Allahu muhlisina lehud din ve lev kafirun. Allah'tan başka ilah yoktur. Yalnızca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 Hiçbir kimse, sizden üstün olamaz, buyurdu. Evet, söyle ya Rasûlallah, dediler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, şöyle buyurdu. Her farz namazın ardından, 33’er üçer defa, Subhanallah, Elhamdülillah, allah Ekber dersiniz. Hadisi.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 Namazların arkasında 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahü ekber der ve yüze tamamlamak için de La ilahe illallahü vahdehu la şerike lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala kulli şeyin kadir.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 Tahiyatı bitirdiği zaman dört şeyden Allah'a sığınsın ve şöyle desin. Allahümme inni e'ûzu bike min azâbi cehennem ve min azâbil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerr fitnetil mesihid daccal. Allah'ım cehennem azabından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 şöyle bitirirdi. Allahümme mağfirli, ma kaddemtu, ve ma ahhartu, ve ma esrartu, ve ma ağlentu, ve ma esraftü, ve ma ente a'lemu, bihi minni entel mukaddimu, ve entel mu'ahhir, la ilahe illa ente. Allahümme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 Ayşe Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem rükû ve secdelerinde şu duayı çok okurdu. Sübhaneke Allahümme rabbena ve bihamdik Allahümme uvfirli. Allah'ım seni sana yakışmayan sıfatlardan uzak tanırım.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 ayağının tabanına rastladı. Secde vaziyetinde, ayaklarını kıble tarafına doğru dikmiş, şöyle diyordu. Allahümme inni euzu bir rızâke min sahâtike ve bi muvâfatike min ukûbetike ve euzu bike ke la uhsisenâ en aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike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 Zikir ve tesbihe mi devam ediyorsun?" diye sordu. O da "Evet." cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Senin yanından ayrıldıktan sonra üç defa söylediğim şu 4 cümle senin sabahtan beri söylediğin zikirlerle tartılacak olsa Sevap bakımından onlara denk gelir. Sübhânâllâhi ve bihamdihi, adede halkihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimâtihi. Yarattıkları sayısınca, kendisinin hoşnutluğu miktarınca, arşının ağırlığı kadar,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 Zinnete arşihi, Sübhan Allah'i mida Müslim, Zikr 79. Yarattıklarının sayısınca sübahn Allah. Kendi razı olacağı kadar sübhan Allah. Arşının ağırlığı kadar sübhan Allah. Bitip tükenmeyen, sonsuz kelimeleri kadar Sübhânallah der, Allah'ı tesbih ederim. Tirmizîn'in rivayeti ise şöyledir. Ey Cüveyriye! Sana okuyacağın bir zikri öğreteyim mi? Sübhânallahî adede halkihi Üç sefer Sübhânallahî rıza nefsihi Üç sefer Subhanallahı zinete arşihi üç sefer, Subhanallahı mida kelimatihi üç sefer dersin. Yarattıklarının sayısınca Subhanallah, kendi razı olacağı kadar Subhanallah, arşının ağırlığı kadar Subhanallah, bitip tükenmeyen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 Bunun üzerine sahabiler, müferritler nasıl adamlardır, diye sordular. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, Allah'ı çok anan erkekler ve kadınlardır, buyurdu. Hadis 1438 Câbir, Allah ondan razı olsun, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i,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 Suyu tatlıdır. Arazisi geniş ve dümdüzdür. Oranın fidan ve ağaçları ise Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve ekberdir. Ben Allah'ı kendisine yakışmayan sıfatlardan uzak tanır, her türlü eksiksiz övgülerin ona ait olduğunu bilir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 diye sorduktan sonra şöyle buyurdu Subhanallahi adede ma halaka fis semai ve subhanallahi adede ma halaka fil ardi ve subhanallahi adede ma beyne zalike ve subhanallahi adede ma huve halik Allahı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 Evet ya Resulullah dedim. Şöyle buyurdular. La havle ve la kuvvete illa billah. Her türlü güç ve kuvvet sadece